816, numaralı konu, Ebu Zerrin tefekkür etmesi, evet, Ebu Zerrin vefatından sonra Basralı bir kişi onun ibadetini sormak üzere Ebu Zerrin hanımı Ümmü Zerre gelerek, ben Ebu Zerrin ibadetini öğrenmek için geldim, dedi, bunun üzerine Ümmü müzerde de, o bütün gün tenha bir yere çekilip tefekkür ederdi, dedi.